Ya Karış, Kerem, Çağlar. Hayatı bize sen bağışladın. Ölümden sonraki dirilişten önce yaşadığımızı zannettiğimiz şu dünya hayatında gerçek manada dirilişi de bize sen ikram ettin. Batılın çirkinliğinden ve çirkefliğinden nefretimiz de ancak senin lütfunla oldu. Dünya hayatındaki en büyük hayır olan hidayet nimetine ulaşmamız için vesileler ve vasıtalar yarattın. Şirkten tevhide doğru yönelelim diye kalplerden kalplere yolların açılmasını ve köprülerin kurulmasını kolaylaştıran da sensin. Ey el-Aziz! Subhanehu ve Teala. Her alandaki mücadelelerinde tehlil ve tekbirlerle seni daima yücelten muvahhidleri, muvaffakiyet ve zaferlerle üstün kılan sensin. şirk ve küfür güçlerinin düzenini bozarak tekerlerine çomak sokan, nifak ve bidat cereyanlarına karşı sarsılmaz bir duruş sergileyerek, batılın tepesine hakkın keskin kılıcını indirmek için, ilim deryasından kana kana içip, bozkur çoraklığındaki kalplerin ve zihinlerin hayat bulmasına vesile olan muvahhid ve mücahit alimlerimize muvaffakiyetler ihsanıyla, Onları, halis niyetleri, doğru sözleri, ve ihlaslı amelleri üzere sabit kıl ve koru. Müslümanları, yollarda, beldelerde ve pazarlarda bombalandıkları, yakalanıp şehit edildikleri, nefesleri kesen takibatlara maruz kaldıkları, açık veya gizli istihbarat merkezlerinde işkenceler altında inledikleri, Zindan hücrelerinde yalnızlığa ve unutulmuşluğa mahkum edilerek acziyete ve teslimiyete zorlandıkları halde hiçbir şekil ve surette hezimete uğratmayan sensin. Belleri büken, umutları göçertip saçları artan zulümler ve belalar karşısında kalplere inşirah ve ruhlara esenlik veren Rabbimiz. Bu zulümlere karşı tüm mustazaf muahidlerin dayanma ve dirende gücünü artır. Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra, lütfuna muhtacım. Kasa Suresi 24. Ayet Sana ve şerefli elçine sallallahu aleyhi ve sellem, düşman oldukları için tüm muvahhidlerinde düşmanı olan küfür ve şirk taraftarlarını, senin dostlarının eliyle tam bir aşağılanmaya, hezimete ve zillete mahkum et kendileri için ilah edindikleri hoca efendi ve sair elebaşlarının örtülü açık talimatlarıyla ve din olarak telakki edip tabi oldukları civa türü şirk ideolojisi demokrasilerinin gereği olarak, senin dinin uğruna gayret gösteren az sayıdaki muvahhidlere sürekli sistematik bir düşmanlık besleyerek, Zarar ve kayıp verdirmeye çalışan şirke hizmet bendelerinin gücünü kır, kendi aralarındaki düşmanlıklarını alevlendirerek birbirlerini tüketinceye dek devam ettir, ta ki Müslümanlara karşı hainane saldırılarına imkan ve mecal bulamasınlar. Şüphesiz ki sen, senin hakir ve zelil kıldığın kimseleri, başkalarının aziz kılmaya gücü yetmez. Asıl duruş yurduna bir geçit ve yol mesafesi gibi olan şu dünya hayatının, Kaotik faniyeliğinde sana teslim olmanın ve sana yönelmenin kalplerimize dolduracağı huzur ve güven vesilesiyle bizleri dünyevi endişelerden ve uhrevi korkulardan uzaklaştır. Senin rızanı elde etme amacı içerisinde lütuf ve ikramınla bizi özgür ve emin bir akıbete ulaştır. Ey çölleri vahaya dönüştüren mutlak kuvvet ve kudretin yegane sahibi! Musa Aleyhisselam'ı korkudan emin kılan, yalnızlığını gideren ve muhtaç olduğu hayırları kendisine bağışlayan Ey El-Kerim! İstesek de hesap edip sayamayacağımız sayıda ve ölçüde bizlere de ihsanda, ikramlarda bulundun. Bu nimetlerini hem dünyada hem de ahiret yurdunda, zatının yüceliğine ve azametine yaraşır bir şekilde artırarak devam ettirip kemale ulaştırmanı dileriz. İbrahim Aleyhisselam'a ihtiyarlık halinde İsmail ve İshak'ı lütfeden, istekte bulunanın ellerini boş çevirmekten haya eden ve kendisine güvenenleri asla hayal kırıklığına uğratmayan Ey El-Vekil! Her zorlukla beraber iki kolaylık olduğunu bildirdiğin ebedi müjdeyle Müslümanların mahzun gönüllerini aydınlat, yüzlerini sevinçle parıldat, ruhlarını coşkularla sermest eyle mevzilerini zaferlerle tahkim et ve zindan ehlinin karanlık hücrelerini nurlandır. Bizi, senin rızanı umarak bela ve musibetlere sabretmeye, namazı dost doğru kılanlardan olmaya, verdiğin rızıklardan gizli ve açık olarak senin yolunda harcamaya, kötülükleri iyiliklerle savmaya muvaffak kıl. Dünyadaki hayatımızı her nerede olursak olalım hak üzere hayırlarla bereketlendir, akıbetimizi de güzel eyle. Bizi, müminlere vaad ebedi saadet yurdunun kapılarında melekler tarafından sabretmenize karşılık size selam olsun diye karşılanarak, Firdevs cennetleriyle müjdelenenlerden kıl. Kendisine ilim ve hikmet bağışladığın, kalbini temiz ve duygularını arınmış kıldığın, dili doğru, özü takvalı, ebeveynine muti, hilm sahibi ve kitaba sarılan Yahya Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış oğullar ihsan eyle. Amerika, Avrupa Birliği, İsrail, Şiizm ve diğer harici küfür güçlerinin şerrinden olduğu gibi, itikatları ve menheçleri hariç birçok yönleriyle Müslümanlara benzeyen Kemalist, Ateist, Tayyibist, Şer ocaklarının örtülü yahut aleni her türlü hile, tuzak ve yıkıcı saldırılarından tüm muvahitleri koru. İnsani değerler ve fıtrat üzerinden kalplere hükmeden tevhidi, sadece uhrevi saadete ulaşmanın vesilesi olarak görüp, şer'i otorite ve hakimiyet çabalarının İslam'la bağdaşmadığını ileri sürerek, İslam düşmanı tağuti otoritenin himayesinde ömürlerini zayi etmekle, sonsuz helake doğru akıp gidenlere de hidayet nasip eyle. Kendilerini zayıf kalıp mahkum etmek için habis ve menfur kavimlerin basında yayın yoluyla icra ettikleri sihramiz tezviratların tesiri ve kötü neticelerinden, İslam adına gayret ve hamiyet sahibi olan arınmış ve şerefli müminleri muhafaza et. Rıza ve hoşnutluğunun vesilesi olan söz ve amellerde ihlas üzere muvaffakiyet, sebat üzere istikrar ve hak üzere istikamet dileriz. İradeleri zayıf, basiretleri körelmiş, ferasetleri tıkanmış, sözleri etkisiz, gereksiz tartışmalarla nefislerinde sakladıkları riyaseti arzulayarak, kibir ve gururlarını açığa çıkaran, ehil ve yetkili olmadıkları halde hakka batıl karıştırmaktan çekinmeyerek, küfür önderlerinin hoşuna gidecek fetvalar veren, yönetim ve yasaların kendilerine takdim ettiği, Şirk ve fısk kıyafetlerini giyerek İslam düşmanlarını memnun edip güldüren ve şeytanın sayısız çapta ve markadaki numara, oyun ve telbisatlarına aldanan ilim taşıyıcıları, bilgi hamallarının sapıklığından ve saptırıcılığından sana sığınırız. Cennetlerin bedeli ve baharı bekleyen kumrular gibi vuslata hasret güzellerin mehri olarak hayatımızı, emeğimizi, özgürlüğümüzü ve malik olduğumuz her şeyimizi bizden ihlas üzere kabul etmeni niyaz ederek sana takdim ediyoruz. Dinlendiği esnada dinleyicisini coşturarak normal zamanlarda yapılması çirkin görülen ve ancak hafif meşrep kimselerin yapabileceği bayalıkları yapmakla kişiyi mutelil sınırlardan çıkaran, ruhları muazzep kılıp beyinleri, içinde korkunç bir kıyamet vavelası kopuyormuş gibi zonklatan şarkı, türkü, çengü çeganeye, açık naslara rağmen cevaz vererek kalplerin huzur, Sekinet, kuvvet, arınma, saadet ve itminan vesilesi olan Kur'an ve zikrullah'tan uzak tutulmasına sebep olan Sofi meşreplileri de doğruya yönelt, Hakk'a ittiba etmelerini müyesser kıl. Daveti için Taif'e gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taşlayarak kovalayan çocuklar, nasıl ki kayyumlerin ve beldelerin irtidad ettikleri riddet döneminde İslam'ın gözüpek mücahitleri oldularsa, bugün dinlerini önemsemeyen ebeveylerin, ateş çukurlarından farksız olan şirk okullarına gönderdikleri çocukları da, zamanı geldiğinde yiğit muvahhidler olarak tevhid ümmetine ensar ve muhafız eyle. Senin rızanı umduğumuz az ya da çok küçük ya da büyük amellerimizi ve sözlerimizi her türlü şirk, nifak ve bidatlerden uzak tutabilmemiz için bizleri ihlasla mücehhez kıl. Yusuf aleyhisselama beyine göstererek kendisini kötülük ve fuhuştan koruduğun gibi kalplerimizi de kulluğun özü ve ruhu olan ihlasla kuvvetlendir. Bizleri dünya hayatının en değerli zineti olan ihlasla ziynetlendir bize dua etmeyi öğreten ve bana dua edin, duanızı kabul edeyim diyen ey el-Muciyip, sana dua edebilmenin ayrıca hamd etmeyi gerektirdiğinin şuurunda olan muvahhid kardeşlerimizin dualarını da tıpkı gençliğinde ve ihtiyarlığında yaptığı duaları asla karşılıksız kalmayan Zekeriya Aleyhisselam'ın duasına icabet ettiğin gibi yüce katında makbul ve müstecap kıl. Ve ben, Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Meryem Suresi 4. Ayet Bu yazı Tevhid dergisinin 28. sayısında yayınlanmıştır.